Bağlantısız ve bağımsız seslerin güncesi Sesli meram Bir meram, bir arz hal, bir, bir durum tahilü Şimdiki zamana ait işler. Şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, bahlar ve tüyler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verebilme gayreti Sesli meramın kayıt kütüğü Karşı radyoda başlıyor 341. defa Sesli Meram döngüsü Ve Karşı radyodaki 213 buluşmamız gerçekleşecek. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar tarihler 11 Ocak 2022'yi gösteriyor. Biz bir hafta bayram vesilesiyle bir ara vermek ihtiyacı duyduk. Çünkü hem metin hem aklın hem meramın yorgunluğu bir sene boyunca anlatıla gelenlerin üstüne yeniden çöreklenmiş olan gölgeler ve hayatını zannedersem artık bu raddeden sonra nasıl da zora koşulacağının Açığa çıktı bir ülkede nereye varacak ki hayat diye düşünüp bir ufak bir soluk almak istiyorsunuz. Bilmiyorum yeri miydi zamanı mıydı ama e, düzeni, ve düzeni var eden temsilin her gün bir kere daha biraz daha elini çabuk tutup da hem hakkı hem hukuku hem normu hem de bilimum hayat standardını yerle bir ettiği bir geçitten geçiyoruz bugünlerde. 20 yıllık bir iktidarın o pratikle birlikte basbayağı bir zehirlenmeye dönüşmüş güç, güç sahipliliğinin aslında her neyi ve ne şekilde var ettiği hiç gizlenmeden çürümeye çıkıyor. Başamir ve son yancısı ola gelen o başfaşistin birlikteliklerinde sunulan, yapılan ve var edilmeye devam olan ayrımcılık hal ve isteminin taşıdığı zemin uçurumun kıyısı oluyor. Düzenin var ettiği her yeni dönemeç, her ama her yeni bir hamle, o uçurumun kıyısına bir adım daha yaklaştırmakta da şu ülkeyi aleni bir biçimde. İstikrar vurgusu düze çıkıldı, açıkıldı, çıkıldı, Salgın sürecinden de en güçlü ayrılacak olan ülke gibi bir dolu laf kalabalığının arasında veya kıyısında cerahat yine yeniden iman olunur. İş bu defa demirbaş kabiliğinden sabittir o elde edilen çürüme ve cerahat. Cerahati öncelleyen, kendi adına güncellemekten ve kullanmaktan çekinmeyen bir zihniyet vardır artık, katı ve kesintisiz. Hiçliğin kıyısına ittikçe, uçurumun dibine sıkıştırdıkça dahası en fenası için çabaya düşenlerin meşgul oldukları alandır bugünün siyaseti. Biçimsizliği, o katran karası karanlığın mihmandarlığı ve her gün hiçkin kılınmış olan zorbalığın bizatı ta kendisiyle birlikte hayatın abc'si yerle bir olunur. Çarşı pazar hep karışıktır bu ülkede lakin en son dolar vurgunculuğu zamanında çıka gelen göstere göstere yağma ile bu habis tavrında yönlendirdiği aktörler hayatı çalar. İsmi lazım değilim babasının dahi yüz karasını ta kendisi diye zikrettiği şimdilerde milli kumar sisteminin ekranlardaki de büyükçe bir pasta diliminin hakimi gerizekalı denilse de artık sistemin bir oyuncusu sistemi var eden eli kanlı sermayederlerden birisi ola gelen hala aynı zamanda da bir kent kırımının suçusu tüpçü namlak ağabeyi suretin var ettiği yıkım ve yağma buna bir örnek teşkil edebilir. Artı gerçeğin haberi de CHP Mersin milletvekili Ail başarır. 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Demirören grubu ile iktidara yakın 5 şirketin doları 18 TL'den satıp 10.5'tan yeniden alım yaptıklarını duyurur. Aktiviye konuşur vekil başarır. Demirören grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek ve yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruzlar. Başarı şöyle devam eder. Kimler döviz aldı 20 Aralık'ta ve kimler bozdurdu? Buradan bir şey söyleyeyim net bir şey. Demirören grubu 5 şirket işte o tarihler arasında döviz alıp satıyor. Ve Ziraat Bankası'na, Halk Bankası, Vakıf Bankası'na sorduğumuz zaman... Bizzat görüşmek istedim. Bilgi vermediler. Yıllarım Demirören ve 5 şirket 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. Sonra geri toplamıştır. Bu da büyük bir rant demek. Ee, bozduran ya da işte 10 milyar dolduran bir şirket 16 milyar dolar geri temin ediyor. Böyle bir Kurtlar Valisi sofrası. O meşhum dizi değil tabii ki. Burada yamyanların e, açgözlülüğünü görüyoruz. Hayatın yerle bir edilmesinin bir yüzeyi şu yukarıdaki yağmadan belirgin oluyor zaten. E, düzenin sufle verdiği ve temsillerin ellerine kan oturmuş sermayenin tam da dolara yapılan müdahale aşağı çekme öncesinde. Hani bu nasıl bir aşağı çekme ise bilgilendirildiği dahası kaynak bir türlü ortaya serilmeyen döviz bozurdu. Vatandaşlar yaygası koparılırken ceraha sahibi erkan da bir biçimde haramzadeleri çoktan voleyi vurur. Bütünüyle bir biçimde tahakküm etme, iş bu hal ve ahval içinde devam diyenlerin ekonomik kurtuluş savaşı falan filan değil. Basbayağı biçimde ranttan daha çok indirmeyi var ettikleri görünür ki buna dair birkaç kelam daha ederiz. Bir müzik arası verelim. Açılışta bu senin yeni kayıtlarını konuk etmeye çalıştım art Artsy Transitions parçası One Seven 174'dan. Your Heart ve hemen arkasına Leaked Flow'ın 2022'nin açılış kayıtlarından birisi Brute'den gelmişti. Over the Clause parçası Sesli Meram'da olacak. Sesli Meram tabii ki karşı var. Yine. diyor işte bu tüpçünün götürüşü öyle böyle değil ve Türkçü ile beraber belki onun şirketleri belki 5 çetenin unsurları bunların hepsinde haberdar oldu. büyük bir lan çukurunda bir indirmeyi var ettikleri bir kere de ortaya çıkar hani 17-25 Aralık'ın tam da arifesinin üstüne yıllar geçtikten sonra bir kere de böyle sövüşleyelim demişler. Yarasın zıkkım olsun. Bütünüyle o meramda değinilen beşli çete demirören mafyamsı tiplemesi gibi bir avuç kurum insanımsı hep birlikte söğüşledikleri milyonlarca dolarlık bir rant pazarı mevcut kılınır. Bir hukuk devleti normunu çoktandır zaten yitirmiş olan bir ülkede baştakinin yalanları yöneten katının kepazelikleri emir erlerinin bulundukları kurumlardaki yönlendirmelere göre var ettikleri çalma ve çırpma hallerinin ye gününde Büyük bir iç etme söz konusu edilir. Dolardan dolar kazanılan o ara ufasılanın faturası bir kere daha sıradan yurtta çekilir. Hepten doların çıkacağına kaneola ola gelen insanların paniye sürüklendi, bir zeminde cürüm bu değilse her nedir ki sahi ama sahiden. Hani 1 liramız 2 liramız olsa biz de dolar alsak diye de bazen soran neden oluyordu. Ya yapılacak şey var yapılmayacak şey var diyemiyorsun çünkü bu memleketteki kaypaklık bu memleketteki oynaklık hiçbir zaman yok şurada birkaç gün sonra Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak ki dünyanın da meraklı beklediği bir durum ve hemen ardından zannedersem 15'i 16'sı artık neyse Fed'in ona da bakmak lazım Fed'in açıklayacağı bir faiz kararı var. 15-16-17 hafta başı yani gelecek hafta büyük olsaklar Fed'in açıklayacağı faiz kararı mevcut ve buna göre de bir yönlendirme olacak yani dolar bir fiyatlanacak Türkiye'deki bu geri çekişin yaklaşık 8 milyarlık bir para bozulmasından kaynaklandığı bildirildi mesela 5 kere yaklaşık 5 kere müdahalede 8 milyar dolar civarında bir paranın da piyasaya sürüldüğü ve dur duraksamaksızın aralıksız bir biçimde para basıldığı da bir kere de ortaya çıktı. Hani sadece tüpçü değil herkes de aynı şey var. Erdal Sağlam bugün de o çevelle yazmış. 20 Aralık kararların etkisi 20 günde ortada kalkmaya başladı. Hangi gelişmeler Erdoğan'a kızdırdı, Kuru nereye varacak? Ankara'nın yeni enstrümanları falanla filanla uzun soluklu bir konu yazılmış. Ekonomi yöneticileri 20 Aralık operasyonun ardından belli bir kuru hedefi vermekten kaçındılar ama sürekli olarak köpüğün alındığını ve daha da alınacağını söylediler. Bu köpük muhabbeti de sıktı artık. Cumhurbaşkanlığından sızan kulis bilgilerine göre kur korumalı TL mevduat hesabının açıklandığı 20 Aralık'tan sonra kurların 10 TL'ye kadar inmesi moralleri düzelmişti. Ama Cumhurbaşkanının doları 10 TL'nin altında tutabileceğini söylendiğinde... Ancak daha sonra bunun gerçekleşmeyeceği görünün de 11.5 civarında bir rakamın daha uygun olacağını kendisine iliştirildiği bildiriliyor. Dün da yıl başına dolandollar kuru'nun 12 geçmesi üzerine özel sektörün yıl sonu hesapları için biraz yukarıda tutuluyor sonra inecek dediğini de hatırlıyoruz. Hazine Maliye Bakanı Nebati Sanaya kurlar 12'de iken yaptığı TV programında kurda köpük alanı biraz daha var o da alınacak açıklaması yapmıştı bundan yola çıkıp Cumhurbaşkanının 11.5 TL olarak verilen ikinci dolar hedefinin de bir sürü üzerinde gidilse de sonrasında buraya inileceği konusunda ikna edildiği belirtiliyor. Dolar kuru 12 TL'deyken bile köpüğü daha da alacağız diyen yöneticiler bunu başarmalıkları gibi geçtiğimiz hafta dolar kurunun 14 liranın altında tutabilmek için de çok zorlandılar gelen kulis bilgilerine göre. CB'nin sürekli kurda hedefin yalan yukarı doğru değiştirilmesinden rahatsızlık duyduğu ve Hazine Maliye Bakanı'nın nevati sana da Merkez Bankası'na bu konuda kızgınlığını belirttiğini konuşuyorlar. Ee, kur gördüğü geri unutmaz sözünden yola çıkılıp dolar kurunda yeniden 18'lere gitmenin de sürpriz olmayacağı görüşü de bir yandan hakimmiş. Ee, var edilen bu rant düzeni ve çürüklük <gülüyor> başamiri ya da işte ee, Cumhurbaşkanlığı çok kızdırıyormuş bu kızdıran gelişme de zaten fiyatın düşmemesi piyasaya yüklü miktarda fonlanırken ve bankadaki döviz mevduat hesapları 20-25 milyar dolar çözülme beklendiğini söylemiş buna karşılık döviz hesaplarının hiç bozulmayıp vatandaşın döviz hesaplarının artması kızdırıyormuş hazretleri Bankacılar son haftada şirketlerin döviz hesaplarında görülen erimenin özel sektörün döviz kredilerini azaltmalarından kaynaklanan ve şirketlerin döviz hesaplarından vazgeçmediklerini belirtir. Tabii ki e, bu mendeburluk, bu yani her güne bir yeni enstrüman arayışı yok şöyle yaptık, yok böyle yaptık, böyle kudretlendik, böyle celallendik, şu kadar iyiyiz, bu kadar güzeliz. E, döviz tavili ya da döviz korumalı, kur korumalı TL mevduat hesabının 7 Ocak'ta 107.6 milyar TL'ye yüklendiği bildirilmiş. Mesela kime göre, neye göre, nasıl oluyor iş? Aynı zamanda da tabii dolar mevduatı ya da euro mevduatı ya da sterlin mevduatı ya da vıdı vıdı mevduatının da aynı oranlı arttığını görebilmek söz konusu. Ee, burada da bir antiye pazar var. Burada da işte o tüpçülerin bir seferde kurtardığı gibi sürekli bir kazanç var. Sürekli iltimas geçilen temsiller var, önceden haber verilen kaynakçalar var ve rezilliğin ortasında bir ülke var. E, bu rezilliği de içimize sindirebiliyoruz. E, bu rezilliği de içimize sindirdikten sonra sürekli bir hayatta sanki her şey normalmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz. E, yapılanların da neye doğru e, evdildiğini bizatihi kendi söylüyor zaten. Türkiye'de demokrasi çok yer aldı diye. Türkiye'de demokrasi yara aldı, Türkiye'de sağlık sistemi yara aldı, Türkiye'de ekonomi yara aldı, Türkiye'de hayat hakkı yara aldı Sayın Başamış ve Türkiye'de maalesef umut yara aldı ve bunu da sayesinde kendi yaptıklarının sayesinde ortaya çıkartan bir ülke gerçekliği karşımızdayken biz ne desek boş devam edeceğiz. Brut, opposite Pet, e, liquid flow'dan arkasına da breaky geçtiğimiz senenin son programında konuk etmiştim. Hem remixleri hem kendi özel bir parçası vardı. Coming For You'yu oradan konuk edeceğim. Focus'un Special Edition bir kaydından. Coming For You orjinal mixi ile breaki dinleyeceğiz. Arkasına sesli meramda olacağız. Sesli meramda Sestim devam ediyor. Bir yandan böyle tepkimeler var. Aydın Germencik'teki daha yeni köyünün yaylalarında yapılan maden sondajlarına karşı incirlerini, zeytinlerini ve yaşam alanlarını korumak isteyen köylüler direnişe geçiyor. Jandarmanın barikatlarını açıp iş makinelerini duyduruyor. Umut Sendikası'nın tweet'iydi. Bu arada Barış İçin Akademisyenlerin de imza attıkları Barış bildirgesi 6 yaşına girdi bugün. Ee, kaydı aldığımız gün. Ne Barış geldi ne hak gaspları son buldu. Ama mücadele etmeye devam ediyor insanlar. Öte yandan e, HDP'nin İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan ilçe binasına saldırıp serbest bırakılmış olan ee, insanımsı varlık Muhammed Eren Sütçü isimli insanımsı varlık yeniden tutuklanır. Son gelişmeleri dava avukatı Ferdi Yamar Artı TV anlatır. Tabii ki bu önemli bir tespit. Ferhat Encü'nün bahsettiği gibi kamuoyunun itirazı ve takip sonucunda tutuklanabiliyor. Tabii ki tabir etmeye devam edeceğiz diyebilir. Ee, aklayıp paklayıp bırakmasalar bari diye de altına bir not düşerler. Tabii ki. Türkiye şartlarında hayat hakkının bu kadar pervasızca zehredilebildiği bir menzilde. Dün mesela Esenyurt'ta saldırgan bir grup Suriyeli esnafın dükkanını taşlıyor. Bir programdan programa koşuyorlar. Netflix'teki kulüp dizisinin İçerisinde işte 6-7 Eylül dair imalar ve birkaç sekansın bulunmasıyla birlikte aa bizim tarihimizde de şu lekeler mi varmış? Bu lekeler mi varmış deyip de titreyip özüne dönen aman ne yapmışız biz kardeşim falan deyip de sorgulamaya düşenlerin karşısında hakikat ya ya ya deyip duruyor. Ee, bir avuç tıfıl kendi çalıp kendi oynayarak birlik ve beraberliğimizi kast edemeyecek. Emin misiniz? Son kararınız mı? Saydın. O tal ve o tavırın içinden Çıka gelen hangi ceraat hangi birlikte Var edebilir ve hangi hayata Söz konusu edebilir bu memlekette Burası Türkiye Suriye değil Deyip de sloganlar atıp bir dükkana Basmanın neresi makul Neresi anlaşılır kılınabilir Ki e, göçmen sendikası Girişimi Bir yandan da dün Ankara Pursaklarda Afgan bir ailenin ırkçı saldırıya maruz kalmasını haber eder. Yükselen ırkçılığa karşı birlikte omuz omuza duralım diye bildirirler ama insanın varlığını ve yaşam aksinin içerisindeki duruşlarına karşı bir tavır almayı bile düşünmeyen insanların karşısında nereye yol alabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Hem ekonomik çöküş hem Siyaset en çöküşün ortasındayken bir de bu psikolojik yıkımlar ve 1915'i aşılamayan, 1915'i maalesef devam ettiren bir sürenin döngü var. Bu fasit döngü, bu memleketin kaderi, bu memleketin alın yazısı ve çürümesi maalesef. Ee, geçtiğimiz hafta önemli olgulardan birisi de şeydi. Bir yandan işte Bay Erdoğan işte Başamir şudur budur artık ismini de söylesek fark etmiyor Mahalli sorunlarına kadar işte Bay Kemal'e hedef Gösterir bilmem ne olur o öyleler Bu böyleler aman efendim Doların üstündeki köpüğü Aldık köpüğü bayağı bir almışlar İşte o köpük hepimizi kazık olarak Devam ediyor ve benzinde Mesela 14 liralı falan görmüş Durumdayız 13 liralar 14 liralar Bir dolar seviyesini artık Sabitlenmiş durumda mesela bir litre Benzin ya da işte motoru ne haltsa aracın kullanabildiği şeye göre değişiyor ve bundan da hamdolsun denilmesi gerekiyor diye düşünürken Siz 15 Temmuz'u görmediniz galiba diyor bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze kadar gideceğiniz yere kadar kovalarız 84 milyonun her bir ferdini öz kardeşimiz olarak görerek bağrımıza basıyoruz Gönül dilinden anlamayanlara anladıkları dilinden konuşmasını biliriz diyor. Ya Bay Kemal içinde değil ya 6 milyon HDP'li içinde değil ya işte tipli içinde değil. TKP'li bilmem neli içinde değil ya anarşist içinde değil ya Ermeni içinde nasıl bir 84 milyonmuş kardeşim deyip. Kimse de dönüp dolaşıp sormuyor. Ve bu kendini tekrar ettiren döngün içerisinde de tabii ki hayata yer bırakılmıyor. Ve bu dalgalanmıştı. Eee... Pandeminin yıkımı bir yandan tabi omikron Türkiye'de bir genel bir ortalamanın üstünde yaygınlığa ulaştı. Ve belki bizler de taşıyacağız bilmiyoruz maalesef. Aşımızı bekliyoruz bilmem neyimizi bekliyoruz şunu bekliyoruz bunu bekliyoruz vakitlerimiz gelsin de bir an önce olalım diye. Ama nasıl olacak ki zaten hani e, hiçbir yerinde hiçbir şekilde düzgün bir titri taşımayan bir ülke söz konusuyken ve ee, tekrardan 2015'in karanlığını Şimdikini siyasetin içerisine var ederek Nereye varabilir bir ülke Bunun rezilliğinde on numara beş yıldız Yıkımlarla mı var edecektir Ve düzeni var eden temsilin de Artık her gün biraz daha Elini çabuk tutarak Hakkı hukuku normu normatifi Bilimum hayat standardını yerle bir ettiği Bir geçit varken Bir ikrar gibi şu cümleleri sarf edip Araya serpiştirilmiş yalanlardan görünmez Varsaydığı her şey hayatlarımızın tek demir başa kılınıyor artık. Atıldığımı mangalla kül bırakılmayan ilerleme ve herkes sanki bir biçimde ve den de geriliyormuş gibi aksettirilen dünyanın kalanının yanında anılan ve anlatılan masalların yekününde bir çürüme devam ediyor. Bu ahvalde hem söz hem hak hem e, protesto edimi gibi önemli şeylerin daraltımı ve yeni yeniden baştaki temsilin bildirdiği gibi kararlılıkla yüzleşirseniz Karanlıklarla yüzleşirseniz sonrasına karışmayız gibi bir tehditin tak kendisine reyinedir. Bu müdür meşhur ileri demokrasi diye diyelim ve bildirelim. Buradan yola devam edeceğiz. Daha bu sene çok şey konuşulacak ama bir başka ülkede belki yılda belki 3-5 senede var edilen şeyler bizde sadece bir hafta içerisinde eritilip gidiyor. Unutmamak ne kötü, unutmak ne kötü. Unutamamak ve bunlara dair bir şeyler söyleyebilmek de genişçe anlamlarıyla beraber bir baş ağrısı Jade What You Are Breaking Remixi ile gelecek Focus Recordings'ten arkasına Soul Connection The Shadow Of You Look At Rob's Testimera'nın nihayetinde son düzlükte yeni yılın ilk programında Boğaziçi Üniversitesi işin davasında tutuklu sanık kalmadı. Ersin Berke Gök ile Caner Perit Özen hakkında 6 yıla 32 yıl arasında hapis cezası istenmişti. Birinci duruşmada serbest bırakıldılar. Evrensel bir verili hak kadar anayasa denilen yurt sattığında geçerli bildiriye göre de bir hak olan protesto ediminin nasıl da dışı bırakılmak istenmenin nişanesi aralıksız 90 gün boyunca çektirilen mahpusluk da çıktı. Şükür ki özgürler ama niye yattıkları da muamma. Çünkü bir emir erine karşı ses verdikleri için, direndikleri için, daha doğrusu tepkilerini ortaya çıkarabildikleri için, bunu gizlemeden var edebildikleri için iki öğrenci seçilmişti. Şükür ki içeride kimse yok, buna sevinir olduk. Ama bir yandan da tutsaklar alemi devam ediyor. Tutsaklıklarına devam edilen Osman kavallalar, Selahattin Demirtaşlar, Figen Yüksek Dağlar ee, en nihayetinde annesine çektirilen, annesine mezarındayken çektirilen acıyla hafızalarımızda yer denen ve direnen kadının e, direniş gösterebilen kadının yetkin isimlerinden birisi bir emekçi, siyasetçi Aysel Tuğlu'nun Demans başlangıcında olduğuna dair haberler var ve özgürlüğüne kavuşması gerekirken onu hala tutsak et, tutmaya devam eden bir ülke var. Nasıl bir yeni yıl, böyle bir yeni yıl. Hayat ama öyle ama böyle bir biçimde muhtedirin bakış açısında ezilmeye devam Bir Biteviye kılınmış yegane şeyin bir karanlıktan ötesi olmadığı afakidir artık. Hangi mesele, hangi yara, hangi vaka, mesel olursa olursun iki satır konuşulmadan ve sorgulanmadan o karanlık tahayyül eliyle yutulur. Devletlinin devlet denilenin yenisi de dününün birebir o basma kalıp hallerinin yekününden yol çizdiği ülke gerçekliktir. Artık şerh düşmeye dahi hiç hacet kalmadan, hiçbir hayat standardını geriye bırakmayan bir cerahat sarmalı gerçeğin ta kendisi kılanır. Böyle düpedüz, doğrudan, hiç eksiksiz bir halde Mahfun evreleri arşınlanıyor. Başamir başfaşistiyle emri altında tuttuğu vekillerinden medyasına sokağına kadar her yerde... O katran karanlığının mihmandarlarını var etmeye devam ediyor. İyi de böyle bir hızla hayatlarımız bir deney reyn edilmişken o eylemlerin ve bütün bu çürüme karşısında bir muhalefet, muhafaza söz konusu edilebilecek midir meselemizdir? Duyuyor musunuz? Bunca bozuk düzenin hiçbir sağlam çark söz konusu etmeyeceği edilebilir. Dahası hiç sıradan insanın hayatının da tek bir gün görebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Biçimsiz. Bitimsiz bir karanlığın ortasında bize kalan şey nedir? Bunca çürüme, bu kadar açık yağma, hayat süren yıkımı sonrası ne kalır? Nereye varır ki hayat? Sayiden bu kadar yağma, bu kadar kin, bu kadar nefret, çatlayana patlasayana kadar götürenler, götürmeler ve hiçbir şekilde isyan edilmeyen suçlarla beraber hayat nereye varacak meselemiz budur. Yeni yılın ilk programıydı. 11 Ocak 2022 Sesli Meram Karşı Radyo'daydı. Sal Connection, Let Me Be ile veda edelim. Seslimeram.tamlar.com Diyuzçizgimakine.blogspot.com Karşı Radyo.com Tabii ki Spotify ve SoundCloud hesaplarında bekliyoruz. Direnmeye, sorgulamaya, söz hakkımızı kullanmaya. Burası Sesli Meram. Teşekkürler.